Allah'a geldiniz. Kayıt olsun, kurumda olsun, cemaatla olsun. İçimde hakkı bulalım. İman verilerim. Cennetli ağırları dolarım. Peygamber'in bir gerçeğe cennetine girelim. Cemaatla hakkımızın cennetli müşahatını بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له Bilâhi <Sessizlik> Rûhman Şeytanın, ﷻ İzlediğiniz Yeah!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 the end of the a oh Allah ﷺ, <imgün> <imgün> <imgün> <imgün> kemahımız. Muhterem üstadımızın sıhhi durumunun müsait olmaması nedeniyle kendilerine vekaleten uzaktan ve yakından teşrif buyuran aziz misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Şu gelişiniz <gülüyor> bana şunu hatırlatıyor. Hazreti Hüsame o kumandame. Ebu Bekir'in-i Sıddık Radıyallahu Anh o orduda bir nefer yaya olarak gidiyor. Hazreti Hüsame Radıyallahu Anh ne olur ya Rebabekir, sen yaya olarak değil de at üzerinde git deyince Ya Üsamet, istemez misinki? ki ayaklar? Hazreti Muhammed sallallahu Ich war eine hier Bununla günümü bir karar ettim. İnayetini sığındım kapıma geldim. Hidayetini sığındım lütfuna geldim. Sana güvenerek abduna geldim. Şaşırtma beni doğruyu söylet. Neşreni duyur hakikati öğret. Sen söylettirmezsen ben söyle Sen sevdilmezsen ben sevdiremem. Sevdiği güzelim sevdiklerim. Yerde bize hep erdiklerini, yâret bize erdiklerini, sevdin Habibini, kâinata sevdirdin, sevdin de Kıra't-i Risaleti giydirdin, makam-ı İkraşinden, makam-ı Mahmur'a erdirdin, ser ve asliyâ kıldın, hâtem-i enbiyâ kıldın, Muhammed-i Mustafa kıldın, salât-ı ı İkram, her türlü <gülüyor> ihtiram O'na, O'nun ağrı, asrı, etbamı, <gülüyor> Tek aziz, temiz, kıymetli misafirlerimiz. Bir davete önce görülecek, sonra bedenecek icabet ederek buraya kadar geldik. Daveti eden kişi bizatihi İslam'ın bütünü içerisinde özel bir yeri olan, hususi bir yeri olan Yüce Resul'ün Allah'tan olarak Erde beni Rabbi ve Ahsanetel değil mi? Beni Rabbim ne de güzel terbiyesi, işte o terbiyeye başlanmıştan müşteri olup gönül aletini doldurup sonra büyük bir cömertlik içerisinde doldurmuş olduğu, almış olduğu Rabbani terbiyenin uygulatılmasında, tatbikatında özel bir yeri, hususi bir sevgisi, ayrı bir kıymeti olan bir zatın davetine icabet ederek geldik. Gönlümüzde istifam yok. Kafamızda tereddüt yok. Gelişlerimizde dizlerimizin sanki özel bir güç ve kuvvet içerisinde. Arabalarımızın sanki direksiyonunda hususi manevi bir takviyenin tasarrufu, hibmetin bakışı ve gel gel değişti. Manası takında buraya kadar geldik. Gelmemizin Kendim için değil, bizim için ayrı bir şerefi, ayrı bir kıymeti olduğunu idrak ederek geldik. <Gülüyor> biz gelişimiz Allah indinde makbulü, makronun mevhudu olsa bile biz füsudan sahibiyiz. Allah Selle Celaluhu'nun rahmeti kadarını geçmiştir. Biz füsudan beslemek temikelleriz. Biz füsudan besliyoruz. Laretine icabet etmiş olduğunuz düğünümüzün gönlümüzün, başımızın tacı gelin ailemizin tüm muktelerin çözülmesinde hiçbir tereddüt ermediğimiz kainatın efendisinin nereden yapılmışçasına filan elli küsur yıldır. Bir tarafı çölme, bir halini yemeğinden tutulur. Selam vermesine kadar. En iyi kalp travisinden tutuyor, evvelerdeyken muvayyese kalp işine kadar. Başladıysa işte, nihai noktasında her yöne kendisini, her tarafından seçile tutulmuş bir dar gibi kabul et. Allah. Allah. Allah. İşte bir bu dava bir camiyetliğimiz için onun şerefsizliğinin ancak bir biliriz, bir taşıyacağız. aziz kardeşlerim Hasan bin Sabit, badiallah sözü vardır. Haşa ki ben sözlerimle peygamberi nefedeyim. Belki ondan bahsetmek sözlerimde yer neye kazanır diyor. Biz böyle dafları nefedecek ne gücümüz, ne cesaretimiz, ne yetkimiz, ne ilimiz, ne insanımız, ne icaretimiz, ne kudumamız hiç <gülüyor> Allah'ın varlığı içerisinde riyası olmayan, gösterişi olmayan, hakikatinde kabul ettiren ancak onu bir şey vardır. İşte onu bahalde geldik. O seni sınar geldi. Allah'ın varlığını gölgesinden sormarak geldik. İşte bu da bizim için, sizin için insandaki şekilde gönül aleminin tertiyetinde ikram arasının yükle şu esasın altında ve arasında hastalığın önündeki yapan cenaze gibi teslim etmek niyetiyle dil edemiz. Hadis kardeşlerim, zannetmeyiniz ki mesele bir mübalağa, hadise cümleler peşinde, tatliyetinde bir boşanmanın eseri, hayır. Asla, katla, her cümlenin altında ve her cümlenin sonunda tasavvufi, tarifata ait fıtkul bağlı demiş olduğunuz hadisenin kaynağı, notunu ibraz edecek. ...o ülkeye kurabilecek büyüklerimizin, ülemanın, tutahanın ve onların manevi yönlerini koordinatlanmış olan... ...Mutasavvıki ürünesinin sözleri, eserleri ve kalemleri vardır. Aziz mümünler, muhterem kardeşlerim, içerisinde bulduğunuz ve şu anda bu nazif, bu manalı, bu kıymetli... ...insana şeref bağış etmiş olan gayete icabet eden siz de biz... Herhalde madde burada bir şerefin, bir kıymetin, manevi bir rütbenin bir müşterisi olmak. Salih olmak, peşinden gitmek düşüncesiyle bulundu ve geldik. <gülüyor> o yüce Allah Celle Celalühü der ki: "Az kaldı çetinleşti oğlumuz. Altı yedi kişi zamandaki değersiz ve inançsız insanların davetlerine icabet etmeyerek mariyetlerin temiz insanlara itikazları temiz ve haklarında Allah'ın rapor tuttu ve Kur'an-ı Kerim'de bir de anlatmış olduğu kendin, peşinden bir de köpek gitti. O köpeğe Allah itifar etti. Kur'an'da anlattı ve rivayete göre cennetinde de onların kaltil gelecektir. Köpeğe dahi bir itikat vardır burada. Hak yolunun yolcularının peşinden gittiği için, Allah diyenlerin peşinden gittiği için, sıra kılıçdaki bir tercih edenlerin yolda gittiği için köpeğe de itibar Biz delilerin, şehitlerin, alimlerin kıtlık döneminde dünyaya gelmiştik biz. Bu kıtlık dönemi içerisinde mum dışını yakarak ağır acısına bulduğumuz ve şu an akkada manevi tergesinde, dini tercinatında, tasavvufi sohbetlerinde özümüzün, gönlümüzün Tüm kuvvetlerin, ehl-i nefs ve cemaat yoruş istikabetinde Kur'an ve nefs katında çözüldüğüne inandığımız bir zatın ismini sadece görünlerde muhafaza ettiğiniz ismiyle, cismiyle, tüm hayatının bütün bölümlerinde Kur'an'ın ve nefsin ölçülerce bir test ettiğiniz, gözünle kapalı istifanın gelmediği bir zatın varlığına incelediğimiz. Yani. Onun için şart değil, onun için primat şu sevincimi biz, babamızın yanında duymuyorduk. Askerden gelsek, annemizin kucağına sarılsak o kadar sevinemiyoruz. Tahsil yapmış olsak, yıkamayla biraz ev yanına gelsek bu kadar sevinemiyoruz. Çünkü bunlar babandan da üstündür, annemden de üstündür, ailemden de üstündür, çocuklarımdan da üstündür. Niçin üstündür? Kainatçın müserveri, mübarek elini ve benim Tarık demiş olduğumuz hakkı bağlı Allah'la kesin karışlarla ayrış olan bir ibadette beraber. El ele nesta çıkıp ele giderken. Saşe. Ya Allah, nefsim hariç seni anamdan babamdan, çocuklarımdan da çok seviyorum. Olmadı yaramesin. Nitemi budd'e elle tarallaha geliver ki beni nesimden de çok sevmedikçe imanı cami makamına çıkamaz. Ya Resulallah, vallahi şu anda seni ailemden, annemden, babamdan, çocuğumdan, haaseten nefsinden de daha çok seviyorum. Şerefli. Bunun için kıymetli. Bunun için dair en güzel bir şeref elbise takılacak. bir rütbe, bir ile kabul ederek geldik. Ümitle geldik. Ümidimiz Allah'adır. Allah'a ümit ederek geldik. Çünkü o sevdiğimi Allah'ım şu anda gönülleri senin aşkına meşbu, dillerin ıslattığı senin fikrinle tatlılaşmış, mütevazi, fakat günahkarlığını, hatalılıklarını her zaman itiraf eden şu cemaat, şu Müslüman kardeşlerimiz elbette bilirler, elbette itiraf ederler ki meselenin gözünde, meselenin altında yatan gerçek gayet, hakkı için bir hakkın dostunu sevmek bunun için geldik. Geldik ümitle geldik. Allah karşı gönlümüzü eli bir asarken de büyüklerin gözünde, büyüklerin nazarında erenlerin bakışı tokkalı kerher eder. Ermiş zatların bakışı, seher vakitlerinde en kıymetli vakitlerini Allah'a ayırarak Allah Allah diyenlerin bakışı, gönlünü tüm letaifleri Nehû yandı bir nur ille! Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar! Allah'ın nuruyla bakmına itikar ettirir ve inandığınız bu insanların tek bir bakışı, neler kazandırması bize, bu duygu, bu temiz itikaz, bu inanç ve bu teslimiyet, bu insanların, bu zevat kiramın eseklerle yakışmayı bizi zorluyor, gerekli olarak,